ler Doğan Cüceloğlu ve İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Lokman Ayva. Evet aynı zamanda bize bir sohbet ortamı oluşturan değerli öğretmen arkadaşlarım var. Sizler de hoş geldiniz. Lokman'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ne evet. güzel seni burada görmek. Aynı şekilde hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sizi de görmek iyidir diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Bu gülüşünü evet. Lokman'cığım özlemişim. Böyle bana hediye gibi geliyor. Estağfurullah. Teşekkür ederim kabul edip geldiğin için. Estağfurullah. Değerli izleyenler Lokman Ayva kimdir? Sanırım çok büyük bir kısmınız biliyordur. Ama kısaca ben bir giriş yapayım. Türkiye tarihinde ilk defa 22. dönem milletvekili olarak kabartma yazıyla milletvekili yeminini okuyan kişi. Şimdi 23. dönem milletvekilesi evet. ve elinden geldiği kadar her yönde hizmet vermeye çalışan bir arkadaşım. Kendisini 10 yılı aşkındır tanıyorum ve hakikaten yakın bir dostum olarak görüyorum. Sağ olun. Ve bugün burada çok tatlı bir sohbet oluşturacağız. Evet. Şimdi e, senin milletvekili olarak yurt dışında da bazı görevlerin var, var evet. Lokman'cığım. Evet. Onları kısaca bir söyler misin? Efendim ben seyircilerimize e, günaydın demek istiyorum. E, size de kabul davet ettiğiniz bize böyle bir teveccühte bulundunuz. Üstelik dostumuz e, lütfunda şerefinde bulunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de bu e, güzelliklere layık oluruz. Seyircilerimizin de e, bizimle geçireceği dakikalara inşallah layık oluruz diye ümit ediyorum. Efendim ben Avrupa Konseyi'nin e, parlamenterler meclisinin de üyesiyim. Burada da üç tane komitenin üyesiyim. Birisi Sosyal Sağlık ve Aile İşleri Komitesi, birisi Kültür, Bilim ve Eğitim Komitesi, birisi de Kadın e, Erkek Eşitliği Komitesi üyesiyim. E, orada da değişik faaliyetlerimiz bu noktada var. Var. Ve böylelikle Türkiye e, Lokman Ayvan'ın kişiliğinde temsil edilmiş oluyor. Ondan dolayı ben çok memnunum. Sağ olun. E, bir de Türkiye'de değişik derneklerde hizmet veriyorsun. Onu da ben rica edeceğim. Tabii ben Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin genel başkanıyım. Fiziksel Engeller Vakfı'nın e, genel sekreteriyim. Böyle birçok derneğin Görmenler Kültür, Birleşme Türkiye, Görmezler Derneği, e, Görmezler Derneği, böyle pek çok derneğinde üyesiyim çalışmalarına destek olmaya çalışıyorum arkadaşlarımızın. Evet. Şimdi bugün Lokman Ayva bir milletvekili olarak benimle bir arkadaş dost olarak konuşuyor. Ben Lokman Ayva'nın şöyle bir tarihini biliyorum. 1966 yılında Konya'nın Doğanisar kasabasının Başköy'de Başköy evet. denen kasabasında ilçesinde doğmuş birisi. Evet. Ve 11 yaşına kadar sen de herkes gibi ilkokula gittin, koştun, oynadın, devam ettin ve bir 20 Nisan akşamı anladığım kadarıyla evet. e, bir e, ateş başladı. Evet. Sonra ne oldu? Ee, 23 Nisan günüydü, 1977 senesinde. Cumartesiye geliyordu, ee, yağmurlu falan da bir gündü, iyi hatırlıyorum. Hatta o akşam e, Türk filmi vardı. Ee, ...Ayşecik diye... ...onun e, izlemek için... E, ...bizim evde televizyon yoktu... E, ...mahalledeki kahveye gidiyorduk... ...kaçak filan izliyorduk... ...önce camdan bakıyorduk... ...sonra bize e, üzülüyorlar... ...içeri alıyorlar... ...neyse... ...bu ara oralet söyledim... ...tam içecekken... ...baş dönmesi... ...mide bulantısı filan... E, ...artık şey oldu... ...izleyemedim... ...eve geldim... ...ertesi gün... ...ayağa kalkamadım... ...derken vücutta kasılmalar oldu... ...bir hafta sonra... Ee, işte ...tabii doktorlara filan gittik orada... ...ilçe şartlarında... ...onlar da dediler ki üşütme filan... ...arkasından bir 15-20 gün geçti... ...görmemeye başladım... Ee, ...artık e, görmekle alakamı... ...kesmiş oldum... ...o günden bu tarafa... E, ...1977 yıl işte Mayıs ayı gibi... E, ...kör olarak hayatımı devam ettiriyorum... ...evet ve... ...doktancığım anladığım kadarıyla... ...bu görmeni kaybettikten sonra... ...bir beş yıl... Heh. ...sen... evet o beş yıl çok önemlidir hocam. <gülüyor> Şöyle, e, enteresan bir dönem oldu benim için beş yıl. E, çevremdeki insanlar körlerin okuyabileceğini bilmiyordu. E, eğitim görebileceklerine inanmıyorlardı. Mesela işte okula gitmek istiyorum falan dediğim zaman diyor ki yani çevremde Oğlum tamam okumak istiyorsun da tahtayı nasıl göreceksin? Efendim haritayı nasıl göreceksin? Nasıl kitap okuyacaksın? Nasıl deftere not edeceksin falan diye şeyler söylüyorlardı. Bana da mantıklı geliyordu. O arada radyoda körler okulu gibi şeyler de duydum ama çevremde tabii yatılı bir yere gönderme konusunda da bir sıkıntı vardı. Burada bir araya girebiliyorum. Bu radyo konusunu derim amcan... Heh. <gülüyor> <gülüyor> Hocam siz de yani. <gülüyor> tamam Hazırlıklı benden bir de bu kadar hatırlamanıza gerek yok. <gülüyor> evet evet. O çok kısa... önemli bir şey ama. Evet. Kısa pantolonla gezdiğim dönemlerde... <gülüyor> Şimdi e, rahmetli Hasan amcam vardı. O e, dedi ki ya şimdi hasta yatıyor lokman görmemeye de başladı. Bir radyo şey yapalım da dinlesin dedi. O değişik gelir ona filan. Nereden aklına geldi bilmiyorum. Bu bir Anadolu bilgeliği mi olsa gerek bir feraset mi? Böyle bir şey. E, radyo dinlemeye başladım. Allah'ım yarabbim ne kadar güzel şeyler varmış. Arkası yarınlar çocuk tiyatroları o işte radyo tiyatroları filan böyle kültürel programlar. Hakikaten benim için iyi bir okul oldu. Ondan sonra Hatta benim sonraki eğitim hayatım da radyo sayesinde oldu. O zamanlar e, kulaklar için nasıl mehpareçelik sabah programı sunardı e, günün içinden programını. Oraya mektup yazdım. Dedim ki ben okumak istiyorum. E, çevremde de okuma git, okula gitmemle ilgili hiçbir destek yok. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Onlar da tuttular bir adres verdiler. Ya Öyle e, tesadüfen e, mektup cevaplamadıkları programda ama öyle bir tesadüf oldu ki Mektubumu cevapladılar. Ben de tam o arada adresini okurken radyoyu açmış oldum. Adresi işte mecbur kalınca ezberledim anında. Oraya bir mektup yazdık yine komşunun çocuğuyla falan. Sonra oradan resmi cevap geldi. Ailem dedi ki Aa, tamam yani Ankara'dan mektup gelmiş resmi bir yazı. Ne yapalım çocuğu götürelim bari. <gülüyor> ailem <gülüyor> öyle devletle uğraşmaya gelmez bu işler. <gülüyor> Şimdi e, ailem... E, Okula götürecek de çevreden de konu komşudan da korkuyorlar, çekiniyorlar çünkü diyor ki adam ya sakat bir çocukları vardı işte başlarından atmaya çalışıyorlar. Ya yani dolayısıyla bu yafta'yı da yemek bir aile için çok büyük yani bir anne evet. baba için çok zor bir şey yani evet. ee, dolayısıyla bir de tabii çocuğumuzu göndereceğiz çocuğa bir şey mi yapacaklar orada değil mi bir tarafımı kırılacak yemeği kim verecek elbisesini kim yıkayacak filan böyle kaygılar var. Meğer bunların hepsi boşmuş evet. tamamen hikayemiş hatta bir komşumuz dedi ki. Ya dedi lokman artık kör oldu. Buna dedi şey yapalım. Ee, bir Kur'an kursuna gönderelim. Birkaç sure ezberlesin. Öyle tamamını falan ezberlemesine gerek yok. Kur'an'dan birkaç sure ezberlesin. Ramazan aylarında e, mezunluk yapar camide. Çıkışta para toplar. Biz de fitre zekat veririz. Bir de sakat kız buluruz, evlendiririz. Oradan da bir oğlan çocuğu olur. O da kahveye götürür, getirir. <gülüyor> Bütün sistem kuruldu sosyal hayat. Sonra evet. da ölür zaten. Ama bu söylediğin ne kadar önemli Lokman'cığım. Yani kültür böylelikle kendine özgü bir çözüm ve o çözümün Heh. ne olacağı konusunda Aynen. göstermiş oluyor aslında. Tabii. Ve Ankara'ya gittin. Ankara'ya gittik. İlk gün 20 Haziran 1982, hiç unutmuyorum. Hay, Hatta evet. yemekte makarna ve patates vardı. Evet. <gülüyor> Çok. Korktum. Orada e, bir baktım bazı arkadaşlar ağlıyor. Niye ağlıyorsunuz dedim? Ya işte evden ayrıldık ya dedim. Daha iyi değil mi ya? Kurtuldu ya. Ne güzel bak. Yani onu söylüyorum hocam. Körlük benim için bir kurtuluş oldu. Yani hani hayır gördüğün şeyde şer olabilir, şer gördüğün şeyde hayır olabilir diye. O anlamda e, yani doğru söylemek gerekse ben e, bu e, sıfatımdan dolayı çok memnun olduğumu ifade etmek isterim. Lokman'cığım şimdi bir sokak röportajımız var evet. ondan sonra biz konuşmamıza devam edeceğiz ama bu söylediğinden sonra bu sokak röportajı cuk diye oturacak. Bir dinleyelim bakalım. Tamam. 13-14 yaşına kadar gözleriniz görürken bir anda kör olduğunuzu düşünün. ...hayatınızı mutlu bir şekilde devam ettirebilir miydiniz? Çok zor olurdu. Neden? Ee, neden? Çünkü 13-14 yaşlar tam yetişme çağımız. 13-14 yaşındaki bir insanın... E, ...hayalleri oluyor. Hayallerini kısıtabilir. Çok zor. Neden? Gözlerim görmediği için dünyam da karardı yani. Hiçbir şey yapamam çünkü. Şu anda... E, ...söylemem gerekirse asla devam ettiremezdim herhalde. Neden? Çünkü e, 13-14 yaşına kadar aşağı körebin insanın e, hayal dünyası da, e, işte benliği de kurulmuş olur ve burada tabii gördüklerinin çok fazla önemi var. Hayır. Neden? E o etrafındakilerin size verici moralen çok ilgili, sizin karakteriniz de çok ilgili, Etrafın verici eğitimle yani bir köre ne olur, ne olur istikbali bunu iyice anlatabilirseniz olur. Ama böyle fevkalade mesut olacağını tahmin etmiyorum. Ama bunlar takviye, büyük takviye. Yani çocuk ayağının üstünde durabileceğini anlar, sevgiyi anlarsa yürür. Keşke ettirebilirdim desem ama çok e, olası gelmiyor. Allah kimse öyle bir durumda bırakmasın, çok zor. Yani doğuştan görme özürlü olmak yine bir nebize herhalde üstesinden gelinebilir bir şey ama gördüğünüz bir şeyleri sonradan göremiyor olmak çok zor. Allah kimseye vermesin. Dokmancığım, <gülüyor> dinledin. <gülüyor> evet. Şimdi hocam şöyle bir şey anlatayım, kusura bakmayın. <gülüyor> şimdi zaman zaman e, konuşurken, hani ya görmemeye başlasan, yani birden kör olsam, cümlesini söylese birisi veya işte sakat olsa, yürüyemesen falan, hemen arkasından Allah korusun cümlesini söylüyoruz. E, şimdi ben zaman zaman kendi kendime soruyorum. Ya ben kör birisi olarak mutlu bir insanım. Hakikaten yani samimi olarak söylüyorum. Siz de zaten bilirsiniz. Ee, acaba kör olmaktan dolayı ben niye Allah korusun diyeyim? Veya birisine Allah korusun dersem bu kendimle bir çelişmek olmaz mı? Çünkü hani kör olduğum için ben memnunsam niye Allah korusun diye başkasına söyleyeyim yani insan değil mi efendim? Yediğiniz bir tatlı varsa ikram etmek istersiniz siz. <gülüyor> Şimdi hocam... <gülüyor> ...herkesi körlüğe teşvikten televizyonu kapatıyorlar mı? <gülüyor> Değerli izleyenler... E, ...Lokman Ayva'yı... ...on yıldır tanırım ve ben, ben her zaman... ...Lokman Ayva'yı özlüyorum. Hakikaten Sanırım. kendisini bir yakın arkadaşım... ...bir dostum olarak görüyorum. Ve dediğim de şu... Senin diyorum gülüşünü özledim ben. Ona ben işte one million dollar smile diyorum. Evet. Her neyse. Kendisi çok iyi İngilizce bildiği için böyle İngilizce <gülüyor> şeref söylüyorum. Bir milyon dolarlık gülümseme diye tercüme Evet. evet. <gülüyor> Ama şimdi tüm Türkiye görüyor. Hakikaten öyle değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Müthiş güzel bir gülümseme ve içindeki bütün zenginliği yüzüne vuran bir gülümseme. Senin gerçekten şimdi <gülüyor> geçenlerde... Eşim Yıldız'la konuşuyordum. Sonra seni tanıyan müşterek dostlarımızla konuşuyordum. Şu soruyu sordum. Ya dedim Lokman dediğimiz zaman ilk böyle gelen his ve duygu ve izlenim ne oluyor içinize. Hmm. Hepimizin birleştiği şuydu. Sıcacık bir duygu. <gülüyor> bu kişi kendiyle barışık, dingin, huzurlu ve mutlu. Evet. Şimdi Çok doğru. böyle olunca bir kere bu beklentilerimize ters düşüyor değil mi? Yani genellikle gergin, mutsuz, hayal kırıklığına uğramış, şikayetçi şikayetçi bir e, ekşi bir insan e, Hı -hı. beklersin. Çok tatlı bir insansın. Ekşilik yok. Yani ekşinin değeri var da <gülüyor> sende o ekşilik yok. Çok, Çok tatlı, tatlı bir insansın. Toplam bir kişiye satılabildim o da eşime. <gülüyor> <gülüyor> Tatlıyız ama fazla gitmiyor. <gülüyor> Çok güzel. Evet. Şimdi ben e, <gülüyor> bu... Mutluluğun kaynağı ve boşta bir mutluluk değil. Böyle hı hı. derin, olgun, hı hı. ilkeleri ve felsefesi olan bir mutluluk. Evet. Ona biraz girmek istiyorum. Biraz evet. onu paylaşmanı evet. rica hı hı. edeceğim. Şimdi hocam e, demin e, körlük benim için kurtuluş oldu derken aslında seyircilerimizin sizin e, konuşmalarınızda, e, fikirlerinize, yaklaşımlarınıza aşina olduğu bir hususu da paylaşmak istiyorum. Şimdi annemin babamın benimle ilgili hayalleri vardı kör olmadan önce. Nedir? ...oğlumuz ilkokulu bitirecek... ...bir yere zanaatı vereceğiz... ...bir tamirci çırağı olacak... ...veya bir elektrikçinin yanına vereceğiz... ...ya da marangoz atölyesinde... ...sonra askere gidecek... ...askerden gelecek... ...ustasının yanından ya ortak olacak... ...ya kendi dükkan açacak... ...sonra evlenecek... ...bir evlendirecek ...sonra oğlu kızı olacak... ...birine sünnet ettirecek... birisine işte gelin edecek... ...çeyiz hazırlayacak... ...falan böyle hayalleri vardı... ...ama kör oldum... ...bundan hepsi bitti... ...yani ailemin benimle ilgili... ...hayalleri kalmadı... Ama bu enteresan bir fırsat alanı doğurmuş bana. Sonradan fark ettim. Evet. Ailemin benimle ilgili hayallerinin olmaması aslında benim önümdeki engelleri kaldırmış. Çünkü o hayaller benim önümde aslında bir sınır olacaktı. Belki okumamı engelleyecekti, belki bir yerlere gitmemi engelleyecekti. Çünkü bana çizilen yol haritası bunları bunlar yapacak. Mesela ben şimdi çocuklarımla ilgili hayal kurmamaya çalışıyorum. Benim oğlum mühendis olsun, benim oğlum doktor olsun, avukat, hakim olsun, siyasetçi olsun falan de asla düşünmüyorum. Tek istediğim şey şu, erdemli birer insan olsunlar. Ha ne olursa olsun, temizlik elemanı olabilir, güvenlik elemanı olabilir, öğretmen olabilir, doktor olabilir, ses, her şey olabilir ama tek istediğim erdemli insanlar olması. O anlamda e, buradan şuna gelmek istiyorum. Yani ben zaman zaman soruyorum, iç dünyamı tartmaya çalışıyorum, analiz etmeye çalışıyorum. Ben neyim yani, neyin nesiyim falan diye böyle içimdeki duygular nedir filan diye bakıyorum. Burada içimdeki duyguların şu olduğunu anlıyorum. Bir kere e, ben gerçekçi bakılması gerektiğini bir taraftan birilerinin öğrettiği şekilde etraftaki olayları anlamamam gerektiğini anladım. Yani evet. ne demek istiyorum? Evet. <gülüyor> biraz evet. şunu evet. demek istiyorum. E, ben bir zamanlar kör olduğuma üzüldüm. Seyircilerimiz de biraz önce söylediler sokak röportajında. Dediler ki kör olsaydım üzülürdüm. Evet. Şimdi ben de üzüldüm. Sonra sordum kendi kendime, ya niye üzülüyorum? Değil mi? Yani kör oldum, evet. tamam üzülüyorum da niye üzülüyorum? Evet. Kör olmak tek neden olmayabilir. Sonra fark ettim ki çevremdeki insanlar bana üzülmemi tavsiye ediyorlar. Evet. Bekliyorlar değil mi? Ha, evet. evet. Yani böyle bir beni evet. de bu moda sokuyorlar. Evet. Diyor ki? Diyorlar ya... ki eğer sen normal bir insansan bu durumdan üzülmen lazım. Ha, evet. Ah B evladım e vah vah <gülüyor> şeklinde tahmin ediyorum. <gülüyor> Aynen. Ya diyor ne kadar da yakışıklıymışın diyor tamam mı? <gülüyor> ya kör olunca bir şey mi eksiliyor abla diyor. Gerçekten, de, yani öbür gerçekten dünyada... de yakışıklısın ama vakvacım bunu kesinlikle söyleyelim. <gülüyor> Valla hocam kendimi evet. görmediğim için bir şey diyemiyorum. <gülüyor> ben görüyorum senin yerlerde <gülüyor> tamam. evet. Şimdi dolayısıyla e, birilerinin tavsiye ettiği şeyi niye yapayım ki diyorum. Yani bence mantıklı değilse. Hakikaten de üzülmemi gerektirecek bir şey yok yani bana göre. Nedir? Ben niye üzülebilirdim? ...eğer eğitimimi yapamıyor olsaydım... ...hakikaten üzülürdüm o zaman... ...yani istediklerimi yapamıyor olsaydım... ...sonra çalışamıyor olsaydım... ...ama bu körlükten değil ki çalışamamak... ...şu anda benim bir sürü işsiz vatandaşım var... ...şimdi işsiz vatandaşlarımın çoğu... ...özürlü değiller ama işsizler... Evet. ...elbette üzgündürler şu anda... ...yani sağlam oldukları için de üzülüyor... değiller ki insanlar... Evet. Yani ...işsizler... Ee, ...bence son derecede önemli... ...altı çizilecek şeyler söyledim... Ben Biraz onun içerisine Tabii, girmek istiyorum. Diyorum. O da şu. Şimdi bir özgürlük alanı oluştu senin için. Harika, yani Anneyin, evet. babayın beklentilerinden kurtuldun. Farkına evet. varmadan onlar seni özgür bıraktı. Evet. O oluşmuş olan ipler kendiliğinden bırakıldı. Evet. Tabii bunu yaparken de üzüldüler, üzüldüler. Çok üzüldüler. Tabii. Tabii aslında. <gülüyor> Ama bir de sen okula başladığın zaman... <gülüyor> ...senin başarıları, hiçbir beklentileri olmadığı için tahmin ediyorum o başarılar onlara çok büyük göründü. Evet. Ve seni kutlamaları evet. ve e, seni desteklemeleri, seninle ilgili ilişkilerinde coşkuları. Evet. Sanırım böyle bir beslenme de geriye dönüş şeklinde. Ee, şöyle hocam, e, mesela beni babam körler okuluna götürdü. ilk işte Ankara'da şimdi Mithat Ençi körler okulu adı. Orada bizim Müdür yardımcısı Atil Hoca ile karşılaştılar. Şimdi ben enteresan bir gözlem yaptım orada. 16 yaşındayım. Ee, hoca Atila Hoca beni o kursa kabul edip etmemekte tamamen yetkili birisi, özgür. İster kabul eder ister etmez. Babamın penceresinden bakınca şöyle bir sonuç görüyorsunuz. Kör bir adam var karşısında ve onun evladı o kör adamın iki dudağının arasında ...istikbali. Hmm. Alır ya da almaz. Hmm. Şimdi sonra bu adam diyor ki tamam çocuğunu alıyoruz. Sonra çıkıyor bu adam arabası geliyor eşi İngilizce öğretmeni bir eşi var. Geliyor arabayla onun e, e, kocasını alıyor gidiyorlar. Babam o tabloyu gördükten sonra beni okula bıraktı ayrılırken dedi ki oğlum sen İngilizce öğretmen ol. <gülüyor> Ben yani, bir şey bu. Çok çok bir rol şey. mademinin falan diyebileceğim ki. Evet. Bir şey. Evet. Şimdi <gülüyor> Evet. Lokmancığım. Şimdi bana öyle geliyor ki senin de şu anda varoluşun, yaptığın işler birçok insana mesaj oluyor. Evet. Ve o bakımdan bence sırf senin var olman ve hizmet etmen kendi başına çok önemli bir mesaj kaynağı. Sağ ol. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz efendim. Çok şey var hocam konuşacağız. Evet. <gülüyor> Evet, değerli izleyenler İnsan İnsan'a programında konuğumuz Lokman Ayva. Evet, ben hakikaten bu arkadaşımın filozof yönünün farkındayım ve kendisiyle beraber olduğum zaman içimin huzur olduğunu, rahatladığımı ve zenginleştiğimi hissediyorum. Umarım siz de ekran başında aynı duygular içindesinizdir. Lokman'cığım, evet. senin yaşamında senin hayatına yön veren değerler olduğunu hissediyorum. Evet, evet. Ee, bu değerlerin emin ol, eminim ben sen de farkındasın bunlar da birkaç tanesi bizimle paylaşır mısın? Ee, ben şöyle zaman zaman e, arkadaşlarım sorar e, derdiler, nasılsın Lokman filan de içimden gelerek şunu söylüyorum her zamanki gibi mükemmel yani bu o, duygusal anlamda yani kendimin mükemmel bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın bu ego. Hı hı. O öyle bir anlaşılabileceğini sonra bir arkadaşım söyledi de. Esas duygularım, moral falan anlamında çok iyi hissediyorum kendimi anlamında söylüyorum bunu. Bunun da nedeni şu hocam. Diyorum ki ya sorumlu olduğum işler var. Ben bunları yapmak için gerçekten samim olarak çalışıyorum. Yani kendi kendime ikna oluyorum. iyi çalıştığımdan noktasında. Yani bir takım sorumluluklarım var. Bunun üstesine üstesine gidiyorum. Elimden gelenin en ha, iyisini yapmaya e, ha, çalışıyorum. Ağzınıza sağlık. Aynen evet. öyle. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evet. İkincisi de üzerime vazife olmayan, hani sizin tabirinizle menzilimin ermediği yerlerde, e, işte 100 metre ise silahım, tabancam, Aha. 101 metreye ateş etmiyorum. Evet. Yani benim üzerime vazife olmayan şeylere de karışmıyorum. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Dolayısıyla yani mesela bazı arkadaşlarımı görüyorum. Yağmur yağıyor diye üzülüyorlar. Ya kardeşim yağsa sana ne? Yağmasa sana ne yani? <gülüyor> Senin yapabileceğim bir şey yok ki burada. <gülüyor> Anlatabildim mi? Yani bilmem bazı arkadaşlarımı görüyorum. Ya saçlarını beğenmiyor, vücudunu beğenmiyor, beğenmiyor. Kilosuyla barışık değil. Ayağında bir tuhaf şeyler var. Yani kendisiyle kavga ediyor adeta. Böyle bir şey olmaz ki. Ha dolayısıyla değerler anlamında benim ee, hakikaten Erdem mesela benim için çok önemli bir şey. Hı -hı. Faydalı olmak mesela. Hı -hı. Benim için son derece önemli bir şey. Hı -hı. Ee, ben genellikle şunu yapıyorum. Yani bunu övünmek anlamında söylemiyorum. Sadece paylaşmak, seyircilerimizle hani Hı -hı. samimi bir aile ortamında konuşuyoruz. Şimdi evet. e, ben bir vatandaşımın işi varken inanın kredi kartımın son ödemesi de olsa, son gün ödemesi de olsa onu çoğu zaman geçirdiğim oluyor. Neden? Çünkü Vatandaşımın işi benim için öncelikli öbürünü bir şekilde başka zaman çözme şansım olabilir ama vatandaşımın ertesi gün işinin kalması onun hayatında çok olumsuz şeylere yol açabilir. Hmm. O anlamda bu tür kendimce belirleyebildiğim şeyler var. Mesela ben şahsen şunu söyleyeyim milletvekili olmadan önce hocam siz de bilirsiniz aylık gelirim 350 milyon filandı Sigortası, sigortam da yoktu. Dolayısıyla o da bir geçiş dönemi yaşamıştım. ...sonra milletvekili oldum... ...Allah bana çok iyi bir gelir nasip etti... ...sonra dedim ki ya... ...bu milletvekilliği hem iyi bir görev... ...hem de gelir bizim önceden bedava yaptığımız... ...yani şeyler... <gülüyor> üzerine ...bir de para veriyorlar... <gülüyor> ...dernek filan işlerinden dolayı... ...şimdi evet. diyorum ki ben... ...bu parayı matematiksel hesaplasam... ...bu asla elime geçmezdi... ...bu sosyal evet. şartlar... ...bu insanların bana itibar etmesi... ...değer vermesi asla elime geçmez böyle bir şey... Evet. ...ben de o zaman 7-24... Hı hı. ...bütün zamanımı milletvekiliyle sattım... ...onun dışında başka bir işle uğraşmayacağım evet. diye... ...kendi kendime karar aldım... Çok ...bütün mesaiğimi bu işe harcamaya çalışıyorum... Evet. ...o evet. anlamda e, huzurluyum... <gülüyor> ...en azından tek işle uğraşmış gibi oluyorum... ...çok güzel <gülüyor> ama ben şimdi senin... ...iki tane oğlunun olduğunu biliyorum... Evet. ...şimdi yaşları evet. ne isimleri... Ee, ...ben... Biraz şöyle seyircilerimizin de affına sığınarak biraz geniş anlatayım hocam. Çünkü ha. ben çocuklarımı hakikaten bütün çocukları olduğu gibi kendi çocuklarımı da çok seviyorum. Hı hı. Şundan dolayı seviyorum. <gülüyor> ya ben baba olmadan önce bu duyguyu hiç yaşamamıştım. Hı hı. Yeğenlerimden falan mantık yürüterek anlamaya çalışıyordum bu duygu ama... Hı hı. ...baba olduktan sonra tarif edilemeyen bir duygu hı. yaşıyorum. Hı hı. Zaman zaman böyle... Evden tabi <gülüyor> seyahatlerimiz oluyor. 10-15 gün yüze kaldığım zaman otelde yalnız başınayken He. zaman zaman ağlıyorum özlediğim için. Hey, çok evet. hoş bir şey. Büyük oğlum 9 yaşında adı He. Şems Tarık. He. Şems şu demek güneş bu Şems-i Tebriz'den geliyor. Hmm. Şems-i Tebriz çok güzel bir gönül adam. Mevlana'nın arkadaşı. Evet. Konyalıyım ya ben bir de. <gülüyor> evet <gülüyor> doğru. Tarık da bu Cebeli Tarık e, fetihlerini yapan Tarık Bin Ziyat'tan geliyor komutan. Onun niye ismini koymak koymayı çok istedim? Şundan dolayı, e, şey, karaya çıktıktan sonra savaş e, gemilerinden iniyorlar, karaya çıkıyorlar. Sonra gemileri yaktırıyor. Bir de askerler geri dönmesin diye. Ümidini kessinler o işte. Ben hayatımda bütün mücadeleye böyle girdim hocam. Evet. Yani geri dönüp bakmak istemedim. E, gemileri yakarak bir mücadele tarzı verdim. Benim açımdan öyle bir sembolü vardı. O anlamda evet. onu koydum. Evet. Ee, tabii güneş falan ışık deyince evet. küçük oğlumda da lemi can, lemi parıltı demek. Evet. Ee, şimdi zaman zaman acaba diyorum kör olduğum için bilinçaltı olarak güneş ve ışığa falan miyim O yüzden nihayetinde partimin de amblemi ampul. <gülüyor> Işıklarla dağıttın sen. Ama partinin amblemini belirlemede benim hiçbir yetkim olmadı mı? Evet. Şimdi ben eminim oğlan çocuğu olduğundan dolayı seninle mutlaka boğuşuyorlardır. Oo, hem de nasıl sormayın. Şöyle uzanıyorum. Sırtımda iki tane canlı peydah oluyor. Suplayan hoplayan. Evet. Şimdi bu ben senin e, gayet tabi diğerlerinden farklı olduğunu falan görüyorlardır, bu konuşuluyordur. Hocam ilgini. bu çok önemli bir şey. Hı -hı. E, çoğu zaman çok acı trajik sonuçlar olacak bir şeydi. Hı -hı. Ben orada şunu bütün seyircilerimde hakikaten sen olarak şunu söylemek istiyorum. Ya çocuklarınızla ben çocuğumla hiç maske takmadan iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani mesela ailemde görme engelli demek bilmem görme ben kör lafını kullanıyorum. Çünkü çocuğum evde kör lafını duymayıp dışarıda duyunca çok tuhaf bir durum meydana gelecek ve benim sanki utanılacak bir özelliğim olduğunu zannedecek çocuklar. Ve benden utanmaya başlayacaklar. Benim kör bir babaları olmasından dolayı utanacaklardı. Biz şu anda e, evde her türlü şeyi rahat rahat konuşabiliyoruz. Rahat rahat oyunlarımıza yansıtabiliyoruz. Mesela... Benim bastonum bunu zaman zaman işte çocuklar alıyor oynuyor. He. Oğlum diyorum niye al, şey yapmıyorsunuz ya, bu, sizin kullanacağınız bu körlerin bastonudur bana aittir falan. He. Yok biz de şimdilik gözümüzü kapattık bunu kullanacağız falan diyorlar. He. Zaman zaman körebe oynuyoruz ama ben biraz 3-0 galip başlıyorum maç. <gülüyor> <gülüyor> Onların ya. hiç görme tecrübesi körlük tecrübesiyim. <gülüyor> Değerli izleyenler, burada ben bir anımı paylaşmak istiyorum. Ee, biz daha önce Lokman'la bir grubun e, parçası olarak iletişim grubu diyorduk e, galiba. İletişim evet. Gönülleri Grubu. Evet, İletişim Gönülleri Grubu. Ayda bir toplanıyorduk. Ee, Toplantımız bittikten sonra e, toplantı odasından çıktık ve beş katlı bir apartmanın merdivenlerine iniyoruz. <gülüyor> Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> onu? Şimdi <gülüyor> iniyoruz, birdenbire şak diye elektrikler kesildi. Herkes aaa oh, falan. 8-9 kişilik böyle donduk kaldık. Lokman dedi ki ne oldu dedi. Dokman dedim. Lokman da benim kolumda. dokman evet. dedim ışıklar söndü. Elektrikler kesildi. <gülüyor> Girdi. Siz benim koluma girin o zaman dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam düşünüyorum da görmek ne kadar zor bir şey. <gülüyor> bir ışığa muhtaç insan. <gülüyor> <gülüyor> ya zaman zaman evet. çok komik şeylerle karşılaşıyorum. Evet. ...gözlüğü yok diye göremiyor tamam Bil, ...benim bilgisayar açık ya... Evet. ...ekrana bakıyor lokman ne yazdın dur abi okuyu vereyim... <gülüyor> ne kadar üzüntü verici bir durum... <gülüyor> ...bir de sen... E, geldim böyle... ...hocam neden böyle... ...yorgun görünüyorsunuz gibi evet, bir şey söyledi... Evet. <gülüyor> ...şimdi ben de... derizler biz Lokman'la son derecede samimi olduğundan dedim. Oğlum dedim körsen körlüğünü bir Böyle konuşma dedim yani. <gülüyor> ya Geçen de şöyle oldu hocam. <gülüyor> ee, Tayyip Bey'in özel kaleminde oturuyoruz. Evet. Malatya Milletvekilimiz Öznur Hanım, Ömer Beyler falan var. Ben e, tabii o ortamda daha farklı kimlerin olduğunu bilmediğim için saygılı konuşuyorum. E, Nasılsın Lokman dediler. İyiyim efendim sizler nasılsınız falan diyorum. Tabii normalde samimi ortamda böyle konuşmuyoruz. Bak dedi Öznur Hanım Lokman dedi beni tanımadın ama dedi tanıyormuş gibi numara yapıyorsun dedi tamam sesimden anlayamadım falan Yanında Ömer Bey hakikaten öyle mi Lokman tanımadın mı falan dedi. Valla dedim yani Ömer abi niye öyle diyorsunuz ki Öznur abla dedim yani böyle demenizin gerekli adama kör muamelesi yapıyorsun <gülüyor> yani <gülüyor> benim böyle tanıyamayacağım falan zannediyorlar <gülüyor> tabi insan sadece görmekle tanınma gibi bir şeyi var ee, halbuki e, gözün çok fazla yanıltıldığını görüyorum ...veya rastlıyorum... ...o anlamda insanların bir zayıf noktasıdır diye düşünüyorum... ...tek boyutlu yaşamak... ...görsel bir hayatları var insanların... Evet. ...yani herkesin... Evet. ...o anlamda bu bir zayıf nokta diye düşünüyorum... Hocam. ...evet çok önemli bir şey... ...şimdi bizim bir sokak <gülüyor> röportajımız var... ...Lohman'cığım... ...o röportajdan sonra... ...yeniden sohbetimize devam tabii edeceğiz... Tabii. Toplumun kendine göre atasözleri var. Sizce bir insanın hayatını atasözlerine uyarak yaşaması iyi bir şey mi? Tabii ki. E, atalarımız söylemişti, doğruları söylemiştir. Yani sonuçta bunlar yaşanmış gerçeklerdir. Yani biz de bunların yani Amerikayı bir daha keşfetmeye gerek yok. Yani biz bu atasözlerinden yola çıkarak hayatımıza yön verebiliriz. Kesinlikle doğrudur. Aslında yanlış bir şey. Mesela arkadaşını söyle, sana ne olduğunu söyleyeyim. Kesinlikle yanlış bir atasözü benim için. Çünkü yani. Ya yani bu atasözüne göre hani ben diğer atasözlerine tabii uyan var uymayan var ama bu atasözünü değerlendirirse bana göre yanlış bir şey yani. Kimi zaman iyi ama kimi zaman da kötü bence. Çünkü yani atasözleri söylendiği döneme ait ve sonuçlar şu anla uymayabilir ve bence yani biraz sözleri günümüze yorarak kendimize kılavuz edebiliriz ama yani körüköne körü bağlanmakta hoş değil bence. Hepsi için değil. E birkaç atasözü hakikaten yerli yerinde söylenmiş ama hepsi için anca söyleyemem. Lokman Ali Anadolu insanı. Ondan dolayı iki özelliği benim dikkatimi çeker. Bir tanesi bir konuyu anlatırken mutlaka bir öykü anlatır. Ee, bu ormandaki <gülüyor> aslanlar olabilir, kaplanlar olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir de sık sık değişler atasözleri de kullanır. Şimdi evet. atasözle ilgili bir soru sordum. Ne diyorsun? Valla e, seyirciler, şey, sokak röportajındaki e, vatandaşlarımı aynen katılıyorum. Doğrusu da var, erisi de var bu işin. <gülüyor> o anlamda evet. e, her zaman e, şey yapabilir. E, ama ben tabii öbür tarafta muradım ya da şu oluyor hocam. Ben meramımı anlatmak istiyorum. Hava atmak istemiyorum. Hakikaten e, yani Zaman zaman şunu söylediğim oluyor ya ya o ne biçim profesör ki benim anlayabileceğim cümle kuramıyor. E, o anlamda derdimizi anlatmak için hikayeler, anılar, değişler e, hakikaten çok güzel oluyor. E, i̇sterseniz bir fıkra atayım zaten. <gülüyor> evet, evet lütfen. <gülüyor> e, bir gün e, Temel'in e, hanımı vefat etmiş. E, Tabi yıkamışlar cenazeyi filan tabuta koymuşlar. Tam giderken Köşeyi dönüyorlarmış, orada direğe çarpıyorlar. Tabut düşüyor yere, kadın demek ki şok geçirmiş ki gerçekten ölmemiş. Sonra diriliyor falan, eve getiriyorlar, herkes seviniyor falan işte çok mutlular. Aradan 15-20 gün bir ay geçiyor. Kadın tekrar ölüyor. burada Bu sefer herhalde gerçekten ölüyor. Neyse tabuta koyuyorlar yine yıkayıp şey. Tam köşeye yaklaşırken temel bağırıyor, aman diyor direğe dikkat. <gülüyor> ben de zaman zaman diyorum ki hepimizin dikkat etmesi gereken direkler var sonra Allah muhafaza problemler dirilebilir her dikkat etmesi çok güzel Şimdi bu o, sokak röportajına girmeden önce hı hı. E, görmenin getirdiği bazı önemli sakıncaların altını çiziyordu evet. aslında yani bir biz gözümüz yoluyla yaratılan bir hapishanenin içine giriyoruz. Çok doğru. Ve bu hapishanenin çoğu kere farkında değiliz. Çok doğru. Ben bu hapishaneden kurtulma imkanı buldum şeklinde Aynı. yorumladım. Aynen. Kesinlikle öyle hocam. Şimdi e, bir gün oturuyoruz e, arkadaşımla e, havaalanında uçak bekliyoruz. Arkadaşım diyor ki aa diyor Helsinki uçağı indi. Paris'ten uçak geldi. Berlin'e uçak gidiyor. Ulan. Dedim ki ya Aziz'im dedim sen bunları şeyden uçakların inişteki uçağın üstünde bir yazı var da oradan mı anlıyorsun dedim. Yok dedi burada bir ekran var. Orada akıyor sürekli bunların hepsini gösteriyor. Dedim halime bir kez daha şükrettim hocam. Çünkü ben eğer görüyor olsaydım onlara bakmaktan düşünemezdim asla. Hayal kuramazdım. Tamamen oranın görüntülerin esiri olurdum diye düşünüyorum. Mesela düşünebiliyor musunuz? Sokağa çıkın şöyle bir bakın etrafınıza. Aman Allah'ım reklam tabelaları, bankacı tabelaları... Binaların girişleri, çıkışları, sokaklar, araba markaları. Ne kadar çok şeyi bizi dışarıdan kontrol etmeye çalışıyor. Beynimizi tamamen bloka etmeye çalışıyor. Ben <gülüyor> yani süslenmiş bir bayanın süsünün esiri asla olamıyorum mesela. <gülüyor> Bana işlemiyor. <gülüyor> Peki sesler ne haber sesler? <gülüyor> Orası ayrı mesele. <gülüyor> Evet. Sesler, parfümler. <gülüyor> ama da yok. Tabi beşte dördte duyularımızın çalışıyor. Çalışıyor çok. Biri çalışıyor. Evet. Ee, şimdi yeni paralarda bir. Evet. On da senin katkın oldu değil mi? Yani, yani arkadaşlara fikirler söyledik ama sağ olsun merkez bankası başkanımız ve diğer arkadaşlarımız yönetimdekiler çalışanlar çok güzel bir iş çıkardılar. Esas orada ben e, evet. bu işte sivil bir hareketle oluşturan Kerim Selim Altınok kardeşler ve arkadaşlarımı da evet. e, anmak isterim. Çünkü onların da çok ciddi katkıları oldu Aynı bu güzel. anlamda. Çok hoş bir şey oldu. Evet. E, güzel bir e, sonuca ulaştık. İnşallah hmm. e, para e, konusunda sorunumuz kalmayacak. <gülüyor> bir de para elimize geçerse daha Yok <gülüyor> Dokunacığım şimdi ben de yeni para var. <gülüyor> Ver, versem sana bunu dokunarak... ben Evet. Ee, para pek kullanmıyorum hocam. Kredi evet. kartı kullanıyorum çünkü. Evet. Tamam. Ee, bu fena para değil. <gülüyor> Hatıra kalabilir hocam. Tamam, kalsın, kalsın. Evet. Ee, ben onu hakikaten gördüm. Ee, böyle... Yani benim hissetmem çok zor. Evet. Fakat tahmin ediyorum senin parmakların daha evet. hassas bu konuda. Ben e, para kullanmadığım için gerçekten şey yapıyorum. Yani hı. hangisi kaç paradır diye özel bir gayretim olmadı. Tamam. Ama e, şey yapınca sık sık para kullanır durumda olsak. Evet. Şimdi Bunlar paradan söylüyor. başka bir konuya geçmek istiyorum ben. Önce ee, de çabuk geçelim hocam o konu. <gülüyor> Çocuk, <gülüyor> <para> çocuklarla <gülüyor> ilgili hayallerin var mı? Ee, şimdi o konuştuk. Gerçi bahsettin ama yani hı hı. ben mümkün olduğu kadar... Onları o yönden özgür bırakmak evet. istiyorum dedim. Ya çocuklarımın e, geleceği konusunda hayal kurmak bana tuhaf geliyor hocam. Çünkü ben bugünkü verilere göre bir hayal kurabilirim. Yani hayaller e, tamamen dünyadan bağımsız bir şey olmaz. İnsanlar e, ana dillerinde hayal kurarlar. İnsanlar e, duydukları, dokundukları, tad aldıkları, kokladıkları şeyler doğrultusunda hayal kurarlar. Bunun dışında hayal olmaz zaten. çok fazla. Yani. Dolayısıyla ee, bu anlamda e, çocuklarımın hayalleri, e, çocuklarımla ilgili hayal kurar, kurmak bana çok tuhaf geliyor. Mesela 1980'lerde hayal kuran insanlar cep telefonsuz hayal kurdular. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Dolayısıyla ama, ama çocuklarım şu anda e, ben de çocuklara veriyoruz. E, arabada giderken cep telefonundan televizyon seyrediyor. TV8'de oradan seyrediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, şimdi ben Böyle bir şey, belki de çocuğum, e, diyelim ki ben 1980'de baba olan bir insan olsaydım, çocuğumla ilgili hayal kursaydım ne diyecektim? Doktor, avukat falan olsun. Belki de çocuğum şu anda e, cep telefonundan televizyon seyrettirme mühendisi olacaktı. Yani bilemiyorsunuz ki o yüzden bana, bana çok şey gelmiyor. Hı -hı. Ha benim burada değerler anlamında bir şey katabilir miyim? Dürüstlük binlerce yıldan beri değişmemiş hocam. Hı -hı. Faydalı olmak, koşulsuz sevgi, bunların hepsi... E, ...evrensel değerler dediğimiz hadise... E, ...değişmemiş... ...bu noktada sabitleyelim... ...değerlerine karışmıyorum... ...çok çok güzel bir şey... ...ben burada değer izleyenler... ...diğer programlarda da altını çizdiğim... ...bir kavramın altını yeniden çizmek istiyorum... ...anne baba... ...beklentileriyle... çocuğuna ...özgürlük değil bir hapishane yaratıyor olabilir... Kesinlikle. ...ve bunun sorumluluğunun bilincinde olmamız lazım... Lokman'cığım bugün sen verdiğin örneklerle bunun hakikaten çok bilgin olarak ortaya koydun. Bir de anne babanın çocuğun başarısıyla yani ufak da olsa ha. başarısıyla Aynı. coşku duyması, e, sevinmesi ve ona gurur duyması ve onu kucaklaması çocuğu şey veriyor. E, bu... İki şekerli olsun hikayesi var. Evet, Lokman'ın evet. çayı iki şekerli olsun. <gülüyor> o, çok hoşuma gitti. Hani marifet iltifatı tabidir derler. Şimdi enteresan bir şey hocam. Ee, biz orta birdeyiz. 1 de Tem bilgisinden sınav olduk. 11 kişilik sınıf. Lokman'cığım ya bunu aradan sonra tabii, tabii. E, alabilir miyim? Çünkü tabii. çok tatlı. E, bunu saklayalım. İki şekerli Değerli olacağız. <gülüyor> Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler, konuğum Lokman Ayva ve ben bu son kısımda hakikaten başarının, çocuğun azmini, ruhunu, coşkusunu nasıl etkilediğini e, belirtmek üzere e, Lokman Bey'den bir anısını rica Tabii. ediyorum. Hı hı. O anıyı daha önce paylaştığınız <gülüyor> zaman sizlerle paylaşmasını. Hı hı. Evet, şimdi e, biz ilk ortaokul 1'deyiz, e, Fen Bilgisi'ne sınav olduk, onun e, üzerinden. Ee, sınıfta 11 kişi, 10 kişi iki aldı, bir tek ben beş aldı. <gülüyor> yani aslında çok iyi bir şey değil ama. <gülüyor> yani kötülerin içinde iyi bir durum. Evet. Öğretmen dedi ki, ben bir de tabi kabartma zifir falan, sonradan öğrenmişim, sonradan körler okuluna gitmişim. Evet. Dedi ki, hepimize çay ısmarladı hoca. Hı hı. Ee, sonra da dedi ki, çaycıya Lokman'inki iki şekerli olsun. <gülüyor> ne kadar önemli bir var, değil mi? ha? Evet. Ne evet. kadar önemli ve o başarabilme duygusu. Motivasyon için çok iyi bir şey. Ama evet. hocam demin siz annelerin, babaların, çocukların başarılarıyla ilgili gurur duymasını söylemiştiniz ya. Evet. Orada şunu da seyircilerimle paylaşmak istiyorum. Ee, ya çocuklarının evet yakışıklı olması, güzel olması, hamarat olması, başarılı, sporda harika işler yapması, çok yüksek notlar alması çok güzel bir şey. Ama böyle çocuğu herkes sever. <gülüyor> e, o yüzden çocukların yanlışlarıyla beraber sevebilmelerini ben bekliyorum. Ya çocuğumuz özürlü diye asla onu mesela soğuk bakmamak. Çocuğum altına kaçırdı diye onu böyle dışlamamak. Ya aile dediğiniz beni ailem her boy, her yönümde sarıp sarmalalı. Benim bir limanım olmalı ailem. Sıkıntılarımda gelebilmeliyim. Bir anne baba ister mi ki çocuğunun kötü işler olmasını, çocuk hırsızlık yapmasını, hapise, cezaevine düşmesini ister mi ki? Ama o anne baba e ne yapsın? Çocuk oluyor böyle şeyler. Belli hayat şartı veya çocuğun tercih, e, tercih olabilir O anlamda biz diyorum ki anneler, babalar çocuklarının iyi olmalarını istedikleri gibi kötü olunca da sıkıntılar olunca da lütfen sahip çıkalım. Evet. Bu anla bu da çok önemli diye düşünüyorum. Aile evet. olmanın belki gereği hocam. Çok çok güzel bir mesaj. Çok teşekkür ederim. Bu senin koşulsuz sevgiden ne anladığında çok açık seçik evet. ifade ediyor. Lokman'cığım şimdi son dakikalara doğru geliyoruz. Evet. Bir de Topluma baktığımız zaman e, bu özürlerle engellilerle ilgili Hı. ailelerin toplumun farkında olmasını istediğin, gönlünden geçen neler var? Benim toplumumda şunlar olsun diye Ya şöyle e, bir kere bilsinler ki biz bir şeyleri yapamıyorsak bu bizim özürlü olduğumuzdan e, özürlü olmamız nedeniyle değil. Şartların öyle olmasından dolayı yapamıyoruz. Mesela Körler, tamam kitap okuyamaz, e, o zaman e, kabartma kitap verelim, demek okuyabilir hale geliyor. Eğer kitap kabartma olsa da okuyabilecektim. Veya e, tekerlekli sandalyeli arkadaşım merdiven olduğu için çıkamadı. Ama asansör olunca çıkabiliyor. Demek ki şartları değiştirsek bu işler oluyor. Sonra... Aciz olduğumuzu düşünüp bizi bir kenara atmasınlar. Eğitim görebileceğimize gerçekten inansınlar. Yakında bir kampanyamız da başlayacak inşallah bu konuda. Dolayısıyla özürler mutlaka ve mutlaka her yaştakinin ama her gün mutlaka kendilerini geliştirecek bir cümle dahi olsa söylemeler lazım. Yani kendini öğrenmeler lazım. Kendilerini geliştirmeler lazım. Bu çok önemli bir şey. Çalışabileceğimize lütfen inanın. Gerçekten çalışabiliriz. Başarılı olabiliriz. Yeter ki şartları ayarlayalım. Bunlar çok zor şeyler değil. Öbür taraftan e, ...sosyal hayata entegre olabiliriz... ...yuva kurabiliriz... ...yani sakat adamın da evlenmeye ne ihtiyacı var... E, sen ...seninle kim evlenir ki... ...gibi bu tür dışlayıcı, aşağılayıcı... ...tutumlardan kaçmak lazım... ...elbette söylemiyorsunuzdur ama... ...zaman zaman mesajınız bu şekilde olabiliyor... E, ...yani... ...bir gün benim bir arkadaşım... ...koltuk değneği kullanıyor... ...anne diyor ben Hı -hı. filan kızı seviyorum... Hı -hı. ...o da beni seviyor... E, Hı -hı. ...dünür gider misiniz... ...ama oğlum diyor o kız sağlam sana vermezler ki diyor... Yani evet. bir deneyim belki de verirler yani. Evet. <gülüyor> o bakımdan sosyal hayata katılabileceğimiz tiyatroya, sinemaya lütfen beraber gidelim. Yani yalnız da bir, birisi olmasının hiçbir mahsuru yok. Bir özürlü de olsa yani beraber olmamızın ne şey olabilir. Doğan hocamın bir sözünü sizle paylaşmak istiyorum yanımdayken. <gülüyor> Telifi de kendisine ait olduğunu belirterek. Şöyle ki her insanın çevresinde bir özürlü olmalıdır. Çünkü hayatın paradigmalarını, hayatın farkındalığını çok daha iyi anlayabiliriz. Mesela insanlar genellikle şura git, sağa git, bilmem şöyle sola doğru işte sarı binadan döneceksin falan derler. İyi de ben sarı binayı nereden bileyim? Yani görmeye göre bir hayat dizmişler. O anlamda bunun da farkında olması, bunun da sonradan gelişen şeyler olduğunu hepimiz Farkında olursak çok daha sorunsuz bir hayat kurabiliriz diye düşünüyorum. Evet. O anlamda çok güzel günleri beraber yaşayabiliriz. Evet. Güzellikleri, mutlulukları beraber yaşayabiliriz. Ee, evet. Ve e, inanın ki herkesin sınırlı olduğu bir şey var. Ben evet. saz çalıyorum. Doğan hocam bilmem çalabiliyor <gülüyor> Ama düm... onun da çok iyi dans ettiğini biliyorum. Ben dümbelek çalıyorum. <gülüyor> Yani o anlamda evet. bunların şey yapalım. Bir gün hocam hemen son cümle olarak şunu söyleyeyim. Vakit az kaldır biliyorum. Evet. Ee, Edirne'deyim konferanstayım. Bir e, milletvekilimiz başka bir partiden aradı. Dedi ki Lokman'cım neredesin ne yapıyorsun? Abi dedim Edirne'de konferanstayım. Ulan dedi Lokman. Bir de görseydin kim bilir ne olurdun falan dedi. Abi dedim sizin gibi olurdum en fazla <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani aramızdaki tek fark görmek yani olsam, olsam <gülüyor> <fırçı> <gülüyor> <gülüyor> o zaman onun gibi izleyenler, e, bugün bir Lokman Ayva ziyafeti oldu. Ben çok mutluyum. <gülüyor> Hakikaten benim tanıdığım Lokman Ayva'nın o dostluğunu, sıcaklığını, esprisini ve özgürlüğünü beraberce yaşadık. Efendim, insan insana programında buluşmak üzere size güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.